Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Pınar Öncel'le birlikteyiz. Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk. Pınar tanıyorsunuz artık, Pınar Öncel'i. Kendisi tasarımcı ama tasarımdan çok tasarımda sürdürülebilirlik veya işte liderlik stratejiler onlara daha çok odaklandı. Seneler içinde iyi de yaptı. Güzel de sürdürülebilir e, yaşam film festivali de yeni bitti. Taze taze. Evet. Daha dinlenmeden tozuyla geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, bugün e, film festivali veya başka bir şeylerden değil de bu Eco Design Forum International'dan e, bahsedelim dedik. E, senin ve Tuna'nın, Tuna, Tuna Özçüadar'ın Deneyimlediği bir proje Etkinlik oldu Bayağı da farklı bir etkinlik Herhalde dünyada çok kişinin de yaşayabileceği Bir şeyde değildi Farklı bir deneyim hı hı. Ondan bahsedelim istedin değil mi? Evet Söz evet. sana bırakayım Tamam Bu Almanya'da Köl şehrinde bir grup tasarımcı Sürdürülebilir tasarım üzerine Çalışmalar yapıyorlar Ve her sene 2011'den bu yana sanırım Bir etkinlik düzenliyorlar Öko Rausch. 2012'de bizi bizimle iletişime geçmişlerdi. Hatta ben o sene Öker katılmıştım ve bir sunum yapmıştım. Hem bir sergi yapıyorlar hem bir konferans dizisi, seminerler oluyor, paneller oluyor. Ve giderek bunu her sene geliştirdiler. Ve birkaç yıldır biz bu ekiple sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Ve hep birlikte bir, bir atölyeler yapmak üzerine çeşitli konuşmalarımız oluyor. Ve onlar bir takım fonlara başvuruyorlardı sürekli işte çeşitli fikirlerimiz oluyordu yerel ölçekte tasarımcılar ne yapabilir vesaire işte farklı ülkelerden tasarımcıların bir araya gelmesi vesaire ve onlar neticede güzel bir proje geliştirdiler ve de fonlayabildiler Kölnün kardeş şehirleri İstanbul Tel Aviv, Bethlehem, e, Filistin'de, e, Barcelona. Bu şehirlerden tasarımcılarla birlikte bir takım etkinlikler e, dizisi, Eco Design Forum International, işte her şehirde, İstanbul'da da olacaktı. Geçtiğimiz Ekim ayında yapacaktık örneğin, Fakat e, şeyden dolayı bu yazın gerçekleşen 15 Temmuz'da, ee, ne deniyordu? Kalkışma. <gülüyor> kalkışma. Kalkışma olayından dolayı işte e, iptal erteledik. Çünkü tasarımcıların yani Almanya'dan örneğin tasarımcıların gelmesin gel, gelmeyeceklerini düşündüler. E, Filistin'e yani, bile gittiler ama. Evet İsrail ve Filistin'dekini iptal etmedik ancak Türkiye'dekinden çekindiler. Hı -hı. E, önümüzdeki aylarda önümüzdeki dönemde e, umarım burada da aynı etkini gerçekleştireceğiz. Bu projenin ilk e, ayağını. Peki bir şey söyleyeceğim o arada e, lafını unutma fon dedin fon buldular fonu nereden buldular fonu Köln belediyesinden buldular Köln belediyesi kardeş şehirlerde yapıldığı için bu etkinlik ne alaka diyeceksiniz ama işte öyle güzellik öyle bir güzellik ne güzel belediyeler var. evet <gülüyor> Ee, e, Tel Aviv ve e, Betlehem e, tabii bir yandan da çok e, özel bir coğrafya. Bütün dünyanın e, gözü orada. Orada olup bitenler hepimizi ilgilendiriyor. Ne kadar hani, uzaktan takip edebiliyor. Ben şahsen e, çok da fazla bilgi sahibi değildim açıkçası. Yani orada bir e, çözümsüz bir durum olduğunu biliyoruz. E, nasıl bir şey olduğunu genel hatlarıyla biliyoruz ama tabii gidip görmeden tam olarak anlaşılamıyormuş ne olduğu. Onu e, çok de, derinden deneyimledik. Ee, Şeyi biliyorsundur niye Barcelona niye İstanbul niye Belgrad işte kardeş şehirler Köln hmm. şehrinin kardeş şehirleri ama niye bunlar kardeş başkaları da olabilir ha o bu daha önceden belirlenmiş bir şey işte kim bilir hmm. İstanbul kaç tane dünyada kardeş şehri vardır farklı ülkelerde o nasıl bir süreçtir bilmiyorum ama hani hali hazırda olan bir şey o onun üzerinden ilerleyerek yani fon'a nasıl ulaşırsak diye bakmışlar neticede yani nereden fon bulabilirsek hangi şeyimseyinin altında sonuçta sürdürülebilir tasarımla ve tasarımcılarla ve tasarımda çözüm üretme üzerine bir etkinlik Tel Aviv'de ve Bethlehem'de aynı atölyenin tekrarı yapılacak şekilde bir organizasyondu bu iki gün Tel Aviv'de iki günde Bethlehem'de Bethlehem kardeşlerim ama tam orada bir lokasyon bulamamışlar Jericho'nun yakınlığında Auj'a Eco Center diye bir yere gittik şeyde de Tel Aviv'de de bir gün Harnik Böl Derneği'nin bir mekanını kullandık. Başka bir gün şu anda ismini hatırlamıyorum. Gene öyle bir kültür kurumunun bir salonunu kullandık. Almanya'dan yedi tane tasarımcı gelmişti. Şey ekip haricinde yani organizasyonu yapan beş kişilik ekip haricinde. İspanyoldan İspanya'dan bir tasarımcı doğrudan tasarımcı değil ancak anladığım kadarıyla küratör ve drop art diye bir upcycle yukarı dönüşüm diye çevirdiğimiz bir sanat festivali sanat ve tasarım festivali düzenliyorlar dünyanın birçok yerinde onun yöneticisi geldi İspanyadan tunay ile ben Türkiye'den gittik ve işte İsrail'den de birçok tasarımcı vardı bir takım birçok sunumu yapıldı işte bizde Türkiye'de neler olup bitiyor onu anlattık ve bir atölye gerçekleştirildi. Atölyede de konu aslında tasarımcılar için sosyal girişimcilik üzerineydi. O da çok değerli tabii çünkü biz tasarım eğitiminde yani girişim yani girişimci Olarak eğitim almıyoruz tabii ki yani girişimcilik eğitimi tabii hiçbir branşın özünde yok ama çok da önemli bir kavram ve aslında hepimizin çözüm üretmek istiyorsak ve bu çözüm üretmeyi bir yerlerde maaşlı çalışarak eğer başaramıyorsak girişimci olabileceğimizi ve her tasarımcının aslında aktivist gibi olabileceğini veya bir sosyal girişimci olabileceğini ve bunun bilincinde olması ve bununla, doğru, bununla ilgili bir donanıma sahip olmasının çok büyük faydası var. Çünkü tasarımcılar aslında dün katıldığımız bir etkinlikte sen de vardın söylediği gibi bir ürünün yaşam boyu yapacağı etkinin yüzde sekseni tasarım aşamasında karar veriliyor. Yani tasarımcılar aslında etki yaratabilecek pozisyonda olan insanlar karar veriyorlar Hı. çünkü bir ürünün nasıl olacağını, nasıl üretileceğini, nasıl kullanılacağını ve yani karar vermediği alanlarda başıboş kalıyor o ürünler veya o hizmetler. Dolayısıyla tasarımcılar Etkilesi ne kadar yani. evet ne, ne kadar bilinçli, ne kadar donanımlı olursa o kadar etki yaratabilecek olumlu anlamda potansiyele sahibiz. Aynı şekilde tabii ki olumsuz anlamda da etki yaratabilecek bir e, konumdayız, pozisyondayız tasarımcılar olarak. Dolayısıyla bu önemli önemliydi atölye çalışması. E, Tel Aviv'de çeşitli atölye ziyaretlerinde bulunduk. IOTA diye bir sosyal girişimi ziyaret ettik. IOTA, e, Bedevi Kadın Onlara çok basit bir örgü yöntemiyle halı ve çeşitli ürünler ördüren, ördürerek bu ürünleri pazara sunan bir girişim sosyal girişim tasarımcılar çalışıyor ve evinden çıkma imkanı olmayan Filistinli Bedevi kadınlara Arap kadınlara üretim yaptırıyorlar ipi tasarlıyorlar ipi ürettiriyorlar istedikleri renklerde ve çok basit bir örme yöntemiyle çok şık görünen hiç hata yapma olasılığı olmayan hızlı üretilebilen bir ürünü yani kadınlara kolaylıkla üretilebilecek evlerinde yapabilecekleri bir ürünün bir yöntem üzerinden bir teknik üzerinden geliştirerek bir, birkaç ürün çıkartıyorlar örgü üzerinden gidiyorlar çok da güzel bir girişim onları ziyaret ettik iş modellerini öğrendik ben de burada bir kadın kooperatifiyle birlikte çalışıyorum aslında onlarla iletişime geçip burada da yapabilir miyiz onu araştıracağız onun dışında Adital yine Tel Avivli bir tasarımcı bayağı da aslında dünya çapında Ünlü sürdürülebilirlik alanında çalışıyor akademisyen sürdürülebilir tasarım üzerinde konuşmacı olarak davet ediliyor birçok öğrenciler yetiştiriyor vesaire onun sunumu güzeldi ayrıca onun atölyesine de gittik iki buçuk yıldır üzerinde çalıştığı ARGE birkaç kişiyle beraber ARGE'sini gerçekleştirdiği bir projesi var. Ondan çok etkilendim çünkü büyük bir cesaretle ve azimle gerçekleştiriyor bu çalışmayı biliyorsunuz seramik ne denir şeyler döşeme duvarda kullandığımız fayanslar bunların karbon emisyonu oldukça yüksek çünkü bin, 1200 dereceye kadar pişirilmesi gerekiyor ve fosil yakıt kullanılıyor tabii ki bu süreçte onu alternatif olarak pişirilmeden bir kil kirli toprakla yani çamurla ne yapabiliriz pişirmeden o kadar enerji gömmeden şey fayans gibi bir malzeme elde edebilir miyiz iç dekorasyonda ve hatta şu anda argesine devam ettiği konu suya dayanıklı hale getirebilir miyiz o onun çalışmasını yapıyor yapı sektörüyle İsrail'de bunu işte denemeye çalışıyor tanıtmaya çalışıyor Çok... bana fotoğraflarını gör gösterdin. Dinleyicilerimiz evet. nerede görebilir onu? Var mı öyle bir ee, sitesi? Aslında var. Adital yazınca belki çıkıyor. Evet, Adital diye bakayım. Bir bir şey Innovations diye bir sitesi var ama şimdi onu hatırlayamadım. Bu arada yota project.com'a da girdikleri zaman o evet. ipliklerden halı ve diğer Malzemeleri de görebilirler Gayet de net bir sitesi var Ona dün ben böyle bir baktım Dolaştım hoşuma gitti Evet sitesi. güzel de bir film yapmışlar Adital'in e, Criterra, Criterra Innovations diye bir şeyi var Adital ele olarak girince zaten Kendi web sitesi de var Hı -hı. Ama bu bahsettiğim projesi iki buçuk yıldır Arges'in yaptığı projesi Criterra Innovations Adı altında yapıyor Öyle bir web sitesi var e, bulunabilir ee, i̇nşallah İstanbul'da bu atölye çalışmasını yaptığımızda adeta gelecektir zaten ee, buraya da. Bir zaman koydunuz mu? Koymadık, görelim, Koymadık. Evet dediniz? çünkü şöyle aslında Ekim ayında yapacaktık Şimdi Ekim ayında olmadığı için ilkbaharda da zor Çünkü ilkbaharda yani Mayıs ayında Köln'de okarağaşı gerçekleştiriyor bu ekip Dolayısıyla herhalde Tekrar önümüzdeki sene Eylül-Ekim gibi olur diye tahmin ediyorum yani Anlamlı bir Zamanda yapalım katılımın da iyi olması açısından Hı -hı. Öyle olabilir diye düşünüyorum ama daha henüz Zamanlamayı konuşmadık Evet, Tel Aviv'de bu şekilde gezilerimiz oldu, atölye yaptık, sunumlarımız oldu. Ondan sonra e, İsrail tabii çok e, şey güzel, büyük Avrupa gibi yani Tel Aviv'de her şey çok e, güzel, e, huzurlu. E, ha şeye gittik, bir tane korkunç bir yapı yapmışlar, bir otobüs terminali oraya gittik. Yani o kullanılamayacak bir yer aslında, yedi katlı falan yerin altında yani çok acayip bir yapı. Ee, onun sadece iki katı kullanılıyor şu anda ve orada bir permakültür üzerine çalışmalar yapan o alanı bir şekilde işte sonuçta hani bir takım insanların işte suç işlediği yani başıboş bir alanı ne yapabiliriz düşüncesiyle öyle bir saha gezimiz oldu ee, ama birazcık işte Televiv'in değişik yerlerini, mekanlarını görmüş olduk esas bence bizim için en deneyimin yani o bölgeyi gerçekten anlamamızı sağlayan bundan sonra başlıyor. Biz bir otobüse doluştuk. Ee, İsrailli tasarımcılar gelemedi ee, çünkü gideceğimiz bölge onların geçişi mümkün olmadığı için biz e, Filistin'e doğru yola çıktık. Ee, Alman tasarımcılar, Alman ekip, işte İspanyol arkadaşımız ve biz ee, öncelikle yol çok ilginçti gerçekten e, o çöl ortamı yani bir ekosistem açısından bakıldığında zor bir coğrafya olduğunu gördük. İşgal bölgeleri yani İsrail yerleşimleriyle Filistin yerleşimleri ne kadar dip, dip oldukları yani aralardaki duvarlar ve inanılmaz bir çözümsüzlük hissiyatı. Yani orada o yolculuk boyunca zaten gözlemlediğimiz bir şey oldu. Çok ilginç orayı gözlemleyebilirim. Çünkü çok yakın şehirler yerleşimler birbirlerine. Ve birbirleri arasında duvarlar var. Çok farklı görünüyorlar zaten bunlar. Ondan sonra bir noktada işte belli nok bir noktada işte bu devasa bir takım tabelalar var. Bu tabelalarda işte A bölgesi işte buraya şunlar giremez bunlar giremez. İsrailler buraya girerse işte hayati tehlikeleri vardır falan. Yani bizim burada görmeye alışık olmadığımız tahayyül edemeyeceğimiz bir tuhaf bir düzen var. İnsanlığa yakışmayan yani bir ülkenin içerisinde rahatlıkla dolaşılamayan insanların birbirinden korktuğu birbirine kesinlikle güvenmediği bir ortamdan bahsediyoruz ve bunun nasıl bir yara olduğunu gördük İnsanların en derininde bu yaranın her an ortaya çıkabilecek bir korku. ...olduğunu gözlemledik. Her neyse biz bir noktaya gittik ve ondan sonra otobüsü ve şoförü değiştirdik. Çünkü işte o otobüs, o şoförle o noktadan ileriye gidemiyorduk. Başka bir e, araca geçtik. E, Ecopies diye bir organizasyon var. Ecopies'den bir arkadaş bizi karşıladı. E, bunlar e, Ürdün'de, e, Filistin'de ve Tel Aviv'de e, özellikle su üzerinden... Sürdürülebilirlik konuları üzerinden birlikte çalışma için kurulmuş, amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Bunlar da çok ciddi çalışmalar yapıyorlar çünkü orada su çok değerli, sıkıntılı bir konu. Ee, ve bu politikaya bırakılabilecek bir konu asla değil. Ee, çünkü o politik çekişmelerin arasında e, bir taraf çok mağdur oluyor. Tamam sosyal açıdan bir, bir takım haksızlıklar olabiliyor ama e, onun dışında e, mağdur olmayan taraf da e, bu suyu ileride çok yakın bir zamanda elde edemeyecek. Çünkü iklim değişikliği var ve birçok e, ekolojik e, yıkım var. Dolayısıyla bu konuyu eğer politikacılara bırakırsak bunu politik bir mesele yani sadece sosyal ve o çatışmaya dahil bir mesele olarak ele alırsak hiçbir yere gidemeyeceğinden dolayı bunu daha geniş bir perspektiften ele alıyorlar ve bunun üzerinden aynı zamanda bir barış ortamı da oluşturmaya çalışıyorlar. Çok değerli çalışmalar biz bir, birkaç bölgeye gittik, Ramallah'a gittik. Ramallah'ta, These Designers from Palestine, ben çok çok etkilendim bir grup. Sanırım Danimarkalı veya Hollandalı bir tasarımcının girişimi bu, başlattı. Ancak Filistinli tasarımcıların dahil olduğu, biz bir daireye gittik biz, bir apartman dairesine, sergi gibi bir şey. Aslında eve dönen, evine dönen, yani sürgünde olup evine dönen bir Filistinli'nin evinin, ne dönüşünü canlandırdıkları bir ortam, bir sergi birçok tasarımcının ürünü vardı ve çok e, duygu ve e, yüklü tasarımlar vardı. Yani hiçbirisine safi fonksiyon gözüyle bakamazsınız. İşte kanaviçe işlenmiş bir halı var. Örneğin üzerinde bombalar, uçaklar var işlenmiş bir şekilde veya bir satranç tahtası var e bir ahşap ustası e çalışamıyor Filistin'de öyle bir iş yok çünkü e şeyini e işliğini kapatmış e ne bileyim İsrail'de gitmiş e bir yerleşimde işgal alanında işçi olarak çalışıyor. Ona iş verebilmek adına bir takım ahşap ürünler yapıyorlar. Haftanın bir günü mesela Marangos Annesi'ni açabiliyor. O ahşap üründe, satranç tahtasında da bütün kareler dolu. Çünkü orada hiç hareket edecek bir yer yok. Ve bütün işte at, vezir falan yok. Onun yerine gözetleme kuleleri ve su depoları var sadece. Yani hep bütün ürünler aslında bir şekilde oradaki insanların içinde bulunduğu durumu sürekli aktarmak, haykırma ihtiyacı. Yani bunu dünyaya anlatabilmek ihtiyacından yani ortaya çıkan ürünlerde hepsi ve çok etkileyici ürünlerde. bizim benim gözlemlediğim bunun ne kadar önemli. Yani tasarımcının toplumdaki rolünün çok önemli olabileceği oldu o noktada. Çünkü Bizi tasarımda hep bir estetik ve bir fonksiyon hep bunun üzerine gittik yani ben tabii mezun oldum çok zaman oldu ama yani endüstri devriminin bir ortaya çıkardığı bir endüstri tasarımı meslek olarak... İşte ürünlere bakış açımız, bu ürünleri tasarlama biçimimiz çok kısıtlı kalıyordu bizim, bizlerin ve hala endüstride şu anda insanların ihtiyaçlarını ve toplumların ihtiyaçlarını gözeten bir şekilde bir üretim faaliyetinde değil tabii ki. Ve dolayısıyla aslında bizim çok eski gördüğümüz bu anlayışlar devam ediyor ama öte yandan baktığımızda bir tasarımcının toplumlarda çok değişik rolleri olabileceğini görüyoruz sanatçıların ve tasarımcıların. ...bu çok ilham vericiydi... ...bu sergi bizim için... Design ...Designers from Palestine... ...tasarımcılar yokluk içerisinde... ...bir şeyler yapıyorlar orada... ...ve onun ardından başka Rabanlı'nın merkezinde restore edilmiş eski bölgede bir küçük sergi alanına gittik. A A A Taş bir bina içerisinde. Orada işte permakültür uygulamaları vardı. İnsanların küçük alanlarda kendi yiyeceklerini yetiştirebilmeleri için işte neler yapılabileceğine dair çözümleri anlatmaya çalışıyorlar. Ardından Ahoja diye bir bölgeye geçtik. Jericho ya yakınında. Orada bir ekosenter Ahoja ekosenter birçok farklı ülkeden, kaynaklardan fon yaratarak kurdukları bir merkez. Burada su arıtma, kompost, tarım, birçok alanda yani sürdürülebilirliğin çeşitli alanlarında eğitimler veriyorlar. Aynı zamanda gidip orada kalabiliyorsunuz. Pansiyon gibi bir şeyi de var. Kerpiç yapılar yapmaya başlamışlar. Küçük insanların gidip kalabilecekleri ekoturizm yapılabilecek bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. O bölgedeki Çocuklara, okulları sürekli dersler veriyorlar, işte geri dönüşüm üzerine vesaire birçok konuda farkındalık artırıcı eğitim çalışmaları yapıyorlar. Orada iki gün kaldık. Orada atölyey, atölye'nin, atölyenin Televüdeki sunumlar ve atölyenin aynısını gerçekleştirecektik. Ee, kayıt orada İsrail, Esra, Filistinli tasarımcılar tarafından çok az bir kayıt vardı. Çünkü işbirliği, bir işbirliği projesi bu İsrail'de içinde oldu. Onu, onu, yani yapmaya çalıştığınız bu çalışma çok değerli, güzel bir içerik var ama biz katılamayız İsrail ile işbirliği olduğundan dolayı diyerek birçok tasarımcı böyle bir geri bildirimde bulmuşlar. Yine de belli bir miktarda az da olsa kayıt vardı. Fakat kimse gelmedi Filistin'den. Biz sadece o ekosentrın çalışanlarıyla orada yerelden insanlar olarak onlarla konuşabildik. Onlarla bir fikir alışverişinde bulunduk. Politik bir kararla gelmediler değil öyle mi? Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani bir şekilde evet öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu geri bildirim zaten önceden verilmişti ama ona rağmen kayıt olanlar vardı. Onlar da gelmediler. Hiç kimse gelmedi neticede. Ve biz orada ancak oraya mesela İsrailli tasarımcılardan gelenler oldu orası gelebildikleri bir bölgeydi ama onlar için de oraya gelmek çok herhangi bir İsrailli vatandaşın kolay kolay yapacağı bir şey değil yani o bölgeye geçmek, geçmek mesela çok cesaret gerektiren bir şey yaptılar ve onlar için de çok kolay olmadığını gözlemledik. Ondan sonra yapılan Filistinlerin yaptıkları bir takım sunumlarda... <gülüyor> Fiziksel olarak mı kolay değil yoksa hani... Psikolojik, psikolojik olarak. Psikolojik olarak kolay olmadığını gözlemledik. Korktuklarını, adres soramadıklarını. Yani bir takım... Yani mesela karanlığa kalmadan dönmek istemeleri vesaire. Yani çok o, çok farklı bir ortam var. Ee, dediğim gibi çok derin yaralar var. Ve bu o yüzden böyle bir çalışma. insanların bir araya geldiği ve daha... Yani çok, derin, çok daha derin konularda birlikte çalışabilecekleri bir ortamın yaratılmasının çok önemli olduğunu gördük. Yani çok büyük potansiyel var. Ben çok etkilendim. Hem bu böyle büyük bir yarayı ve aslında insanlığın en temel sorunlarından birisi bu. Birbirine güvenmemek, korkmak. Şu Ruanda'daki şeyi hatırladım evet. Filmi, affetmeyi. Evet. Onu hatırlattı biraz. Evet. evet. Gerçekten yani orada şunu gözlemliyoruz. İnsanların yani vatandaşların içinde bulunduğu durumla hani politik olarak politikacıların yaptığı şey arasında bir uçurum var zaten. Yani politikacıların yaptığı bütün kararları ve bütün o yanlış politikalar çözümsüzlüğe giden her şey aslında insanları çok ciddi etkiliyor. Ama insanlar tabii Herkes, yani hiç kimsede doğrudan bir suçluluk veya şey durumu yok. Yani o insanlara çok yazık orada yaşayan bütün bu insanlara. Yani bu tek taraflı bir şey de değil. Yani sürekli mağdur durumunda olma hissiyatı korkunç bir şey ve bir çıkmaz sokak. Çaresizlik var. Evet, oradan dolayısıyla tasarımcıların veya sana biraz önce filmini gösterdiğim Aid isimli karakterin o bedevi topladığı çöplerden, atıklardan muhteşem şeyler yapan sanatçı ...diyeyim artık yani gerçekten çok özel bir insan. Yani bu tür insanlar o yüzden çok değerli. Bunların bir çıkış noktası bulabilmeleri ve bir şeyleri ifade edebiliyor olmaları... ...ve bunu bütün dünyaya aktarabilecekleri bir dilde yapıyor olmaları çok önemli. Onu nereden izleyebilirler? Onun filmini açmıştık galiba ben bir bakayım. Eğer bulabilirsem burada. Ama o kendisine bir ev yapmıştı uçakta. Maketler topladığı çöplerden yapıyor sanırım. Evet maketler yapıyor ama gerçekten işte ne bileyim evi iki kere yıkılmış evini yıkan iş makinelerinin küçük maketlerini yapıyor falan. Çok değişikken. Sürekli zaten bir uçak figürü var iş makinesi figürü var. Evet evet. Böyle bir de çalı çırpı gibi şeyler var. Çi çiçeğe benzeyen tam çiçek olmayan bir ortam var. evet. Burada e, Sa'a hep kolektiv diye belki bakılırsa İsrail'li ve Filistinli bir grup insanın gerçekleştirdiği bir takım çalışmalar var burada. E, bahsediliyor Sa'a hep kolektivin çalışmaları. Eid'in filmini de Vimeo'da e, Eid diye e i d harfiyle hı hı, yazıldığında bulunabilir diye düşünüyorum evet. Biz programın sonuna doğru geldik. <gülüyor> Senden böyle toparlayıcı bir şeyler isteyeyim. E, benden toparlayıcı, ben tekrar gitmek istiyorum. E, Gerçekten biz çok etkilendik tunay ile ikimiz de e, çok derin düşünceler ve fikirlerle döndük. E, ve kesinlikle yetmedi. O bölgeye gitmek ve oradaki e, bu aldığımız ilhamla ve insanlarda gördüğümüz cesaretle ve e, yaratıcılıkla ve e, çıkış yolları bulabilmelerinden çok etkilendik. Tasarımın bu gücünü orada... E, ee, ...bu şekilde gördükten sonra neler yapılabileceği üzerine daha fazla kafa yormak... ...oraya tekrar gitmek, burada neler yapabiliriz düşünmek... Bunları, ...bunları yapmak istiyoruz... ...yani tasarımcıları bu konulara biraz dikkatlerini çekmek ve... ...bütün bu yeteneklerimizi ve becerilerimizi... ...bu derin sorunlarla ilgili neler yapabileceğimize dair... E, ...kanalize edebileceğimiz alanlar yaratmak istiyoruz... Ee, Şimdi bu kadar güçlü bir deneyim olmuş. Evet. Biz de herhalde bunların devamını göreceğiz. Hem oradaki deneyimlerle hem de belki İstanbul'da yapılırsa veya könde olacak dedin hani baharda. Evet, evet. Oradaki deneyimlerde bir şekilde buralara da yansıyor. Merakla takip edeceğiz. Evet çok, biz de çok merak ediyoruz Çok teşekkürler paylaşımlar için gerçekten çok heyecan verici, düşündürücü, güçlü İşte insanın duygularını da oynat, üzen de şeyler evet. açıkçası Hem çaresizlik hem de çare hissediyorsun evet. bir şekilde evet. Tasarımcılar sağ olsun diyelim <gülüyor> Çok teşekkürler geldiğin için Ben de çok teşekkür ederim